Herkese merhaba. Açık Radyo 949 Balık Gözündeyiz. Ee, Balık Gözünün dördüncü programındayız. Hatta geçtiğimiz hafta 16 Ekim'de Yeşil Ev'de gerçekleşen alternatif medya şenliğinin düzenleyicileriyle yaptığımız bir kayıt söyleşiyi yayınlamıştık. Ee, yine bugün de nefret söyleminin yayıldığı başka bir alan olan okuyucu yorumlarını. Ve o meseleyi de konuşmak üzere Alternatif Bilişim Derneği'nden ve Özgür Radyo'dan İrden Dirini'yle e, hatta Özgür Radyo'da buluştuk. E, Teknik masada da Özden var. E, kibar ev sahipliğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Aslında ilk önce birkaç tane örnekle başlamak istiyorum. Yine e, bu haftanın nefret söylemlerinden sayılabilecek. Yine Yeni Çağ Gazetesi geçtiğimiz günlerde milliyetçilik düşmanı milliyetçilere dikkat diye e, bir e, aslında yazı yayınlandı. İçinde Muhsin Küçük yazmış ve yazar Türk milliyetçiliğine karşı olanları ko konu edindiği yazısında bu kesimleri aşağılamak için onların kökeninde Ermenilik, Yahudilik ve Rumluk arıyor. Ve bu yine e, nefret söyleminin başka bir göstergesi. Yine hedef göstermek. E, yine aslında bugün atılmış bir başlık var Atatürk'ün köşkünde Rum papa skandalı diye yeni çağ gazetesinden yine sözde ekumenikliği kutlamak için 10 Kasım'ın hemen sonrasını yer olarak da Atatürk köşkünü seçti diye yine hedef gösteren başka bir başlık vardı ve bunun gibileri devam ediyor aslında daha önce de söylemiştik programlarımızda bu tür nefret söylemi içeren ya da hedef gösterdiğini siz de gördüğünüz bütün yayınları ritüele Rütü'ye şikayet edebilirsiniz. 444-178 Rütük şikayet attı. Hı hı. Evet, ilden e, Tekrar teşekkür ederim e, bu kayıt söyleşi için. E, aslında okuyucu yorumlarıyla tekrar başlayacağız. Bir hı hı. taraftan okuyucu yorumları e, çok önemli diyoruz ve işte bu demokratikleşmeyi de sağlıyor. Bir taraftan vatandaş gazeteciliğini de getirmiş oluyor bir yandan. Ama hı hı. yeni medya içinde neden bu kadar önemli? Şundan kaynaklı Önce merhaba diyeyim herkese ee, okur yorumlarının yanı sıra aslında yeni medya. ...bizce önemli bir mecra. Alternatif der neyi olarak bu konuda... ...daha öncesine dikkat çeken çalışmalar yapmaya çalıştık. Çünkü ne yazık ki hep klasik mecra... ...gözümüzün önünde. Ee, özellikle nefret söylemi konusunda... ...klasik medya raporlanabiliyor. İşte bu konuda çalışmalar yapılıyor ama... ...yeni medya gibi... E, ...hızla yayılan, etkileşimsel... ...bir alanla ilgili ne yazık ki... ...pek çalışma yok. Aslında hepimizin... E, ...yeni medya kullanıcısı olduğunu da... E, ...çok açıklıkla... ...biliyoruz. İşte hepimizin... E, Vardır bir sosyal paylaşım ağında hesabı hepimiz bir şeyler söylüyoruzdur, yazıyoruzdur, çiziyoruzdur. Bu bakımdan yeni medya biraz anlık olması ve herkesin işin içine katılması nedeniyle çok önemli. Haber yorumları neden önemli? Şundan kaynaklı okurların ...gazeteye müdahale edebildiği en önemli kanal. Önceden e, gazetelerin yazarlarına e, ya da işte şu an ondusman denilen... ...işte okul temsilcisi denilen insanlara mektup yazıyordunuz. Kardeşim e, şöyle bir tane konu çıktı. E, niye yayınladınız diyordunuz. Daha yeni yeni bunlar. E, son bir beş on yıldır ana akım medyada kendisine yer bulabiliyor. Kısmi düzeyde. Ama şimdi... E, Okurun direkt müdahale hakkı var. Ee, özellikle birçok ana akım medyanın internet haber sitesi artık e, okur yorumları birimleri kurmak zorunda kaldı. Çünkü insanlar çok yoğunlukla e, okur yorumlarıyla bu, bu hayata yorumlarını sunmak istiyorlar. Okudukları haber üzerine düşüncelerini fikirlerini ifade etmek istiyorlar. Bazen e, bir haberin altında... 500 aşkın yorumla karşılaşabiliyorsunuz... ...hani bu kadar da yoğun... Be 500 kişi hani bir şeyler söylemiş... ...o ona bir şey söylemiş... ...öteki ona bir şey söylemiş... Ee, ...bu bakımdan önemli... ...bence de demokratikleşmenin bir aracı... E, ...bazı örneklerde... E, ...haberi nasıl değiştirebildiğine çok tanık oldum ben... ...hani travestileri... ...işte e, geyleri, lezbiyenleri aşağılayan haberlerde... ...öyle yorumlar yazılmış ki... ...o haberin arkasından onu okuyanlar... Ha evet bu haber yanlış bir dille yazılmış ve evet burada nefret var evet. e, diyebiliyorlar bu bakımdan çok önemli. Yine geçtiğimiz günlerde Serdar Turgut bir yazı yazdı ve okuyucu yorumları ciddiyeti ve kaliteye aşağıya çekmektedir. Elitist ciddiyetin çöküşü tüm global dünyada tartışılan önemli bir sorun. Ve eğer kaliteli bir içerik istiyorsak gazetelerin internette olan bağlarını hemen koparmamız gerekiyor diyor. Peki bununla ilgili nasıl bir şey söyleyebiliriz? Okur yorumları bir taraftan demokratikleşmeyi ve hatta vatandaş gazeteciliğini getiriyor. Ama diğer taraftan da hakikaten bu yayılım... İçinde de önemli bir yere sahip ve işte hani sadece okur yorumları değil insanlar kendi sosyal ağlarında bloklarında filan da paylaşıyorlar hı hı. ve bunun üzerine gerçekten artık herkesin işte bir kamerası var bir e, okuduğu bir şey var ve üzerine herkes bir şeyler söyleyebiliyor bununla ilgili nasıl bir şey e, yapmak gerekiyor belki de? Ya bence doğru olanı yapıyor insanlar çünkü basın gibi iletişim gibi e, en fazla özgürlüğe ihtiyaç duyulan en fazla çeşitliliğe ihtiyaç duyulan bir alanda elitisliği istemek aslında o e, mesleğin sonunu istemekte çok eşdeğer. Ee, ...hani e, bazıları tahtlarını kaybetmek istemiyorlar... ...bazıları e, bulundukları yerde e, buradan yaşamayı istemeye devam ediyorlar... ...gerçek anlamda sarsıyor... ...bugün e, Arap İsyanlarında hepimiz tartıştık sosyal medyanın e, rolünü... ...Mısır interneti kesmek zorunda kaldı... ...bu çok önemli bir şey... ...çünkü vatandaşlar buldukları her anda... ...devletin gizlemek istediği her şeyi... ...ifşa ettiler. Evet. Ve bu bakımdan... E, ...bence bu, bu öne alınamaz... ...bir şey. Serdar Turgut da... Hani kendinden menkul bir öneri yapmış oldu. Bundan evet. sonra asla böyle bir şeyin de ben olabileceğini... ...insanların buna e, geçit verebileceğini... ...zannetmiyorum. Aksine... ...bizim zaten sürekli kendimizi... ...eğitmemizin bir aracı. E, ...hani... Ben yazar olsam ve benim yaptığım haberlere böyle yorumlar geliyorsa beni mutlu eder. Çünkü insanların okuyup bana geri dönüşleri çok önemli. Özellikle internet alanında hemen alabiliyorsunuz tepkiyi. Bence çok önemli bir araç ve bundan geri döneceğini de zannetmiyorum. Peki yeni medya düzeni içinde nefret söyleminin yayılımı nasıl gerçekleşiyor? Ve bunun olumlu tarafları da var bu arada bir taraftan. Yeni medya düzeni dediğimiz şeyin e, olumsuz tarafları da var ve... ...bunun hakkında neler söyleyebiliriz belki ikisini de karşılaştırmak olabilir. Çünkü olumlu yanlarını da çok fazla gördük bir taraftan hı hı. ama olumsuz yanları da gittikçe hızla büyüyen bir e, refleks büyümeye devam ediyor gerçekten. Hı hı. Aslında Serdar Turgut'tan bahsettik belki oradan da devam edebiliriz. Bir yazı yazmıştı hatırlayacaksınız rujinle ilgiliydi yanılmıyorsam ve e, ben olsaydım onu işte... E, ...tam hatırlamıyorum ta, tanımını da... E, ...alırdım yanıma... ...işte kadın olarak kullanırdım... ...çok çekici falan gibi saçma sapan naflar etmişti... ...ve insanlardan çok tepki aldı... E, ...bu sosyal medya sayesinde hızla duyuldu... ...van Depremi örneğinde... ...hepimizin tanık olduğu şeyler vardı... E, ...işte... ATV'nin bir sunucusu çok rahatlıkla e, çıkıp herkesin bildiği sözleri sarf etti. Oh olsun dedi neredeyse. Yine bir haber sunucusu e, Van'da da olsa gibi e, ne yazık ki çok e, aykırı söylemlerde bulundu. İşte yeni medya burada çok ciddi devreye girdi. Hemen bu insanlar e, teşhir edildiler. Yeni medya çok olumlu yönde kullanıldı burada. İnsanlar işte Twitter'da hashtagler yarattılar. Bunun üzerinden insanlara hani bu insanlara şimdi e, çok isim vermeyeyim. E, iki isim. Ee, ...üzerinden çokça tartışmalar evet. yürütüldü... ...ve daha sonra özür dilemek zorunda kaldı iki isimde... Ee, ...veya yine ne yazık ki öncesinde kötü örnekler de vardı ama... ...bu havayı silip atabildi... ...mesela kötü örnekler ne şunlar... ...özellikle yeni medyalığında bazı gözlemler yaptık... ...yeni medyada Nefret Söylemi kitabını çıkartırken... Ee, Alternatif İşim Derneği'nin e, üyeleri tarafından çıkartılan bir kitap... ...derlenen bir kitap... Ee, orada şunu e, da şu, saha gözlemleri de yaptı diğer arkadaşlar ben daha okur yorumlar üzerinden çalıştım ve genel olarak şunları gözlemlemişler. Diyelim ki Facebook'ta insanlar e, aile ve yakın çevresiyle birlikte oldukları için ırkçı ve nefret söylemi içeren şeyleri kendileri böyle düşünmeselerde o çevrenin baskısıyla... ...paylaşmak ve yaymak durumunda hissediyorlar kendini. Hani e, mahalle baskısı denilen bir kavramı çok tartışıyordu bir dönem Türkiye. Şimdi Facebook'ta çevre baskısı var, arkadaş baskısı var. E, yanı sıra Twitter'da her gün bir şey e, trend topik oluyor. Ve insanlar bunun peşine sürüklenebiliyorlar. Ve bazen çok farkına varmadan da yapıyorlar. İşte Van Deprem öncesinde Hakkari Çukurca'da... ...askerlerin yaşamını yitirmesi sonrasında e, benim okurken e, tüylerimi diken diken eden ve sinirlerimi bozan... ...çünkü e, kim olursa olsun e, işkence tarif eden binlerce insan vardı Twitter'da ve bu hashtag Türkiye'nin trend topiklerindendi. Evet. E, aslına bakarsanız bu bizim e, toplumumuzda olan bir sorun. Ee, ...şöyle bir şey değil, yeni medya olmayan bir şey yansıtmaz. Bu bir iletişim aracı. Yeni medya kendinden menkul bir güç de değil. İnsanlar varsa var, toplumda ne varsa onu yansıtıyor. Belki de aslında şöyle bir şeyden de kaynaklanıyor olabilir mi? İnsanların aslında bir taraftan da çok fazla fikri yok. Aslında insanlar gerçekten o sosyal medyadan gördükleri üzerinden e, fikirler e, edinip... ...onun üzerine bir şeyler yapıyorlar ve dolayısıyla... Belki de kaba tabiriyle neredeyse gaza gelmek manasında onu görüp onun üzerine tekrar bir şey söyleyip ve bu yayılımı hızlandırmayı ve bir taraftan da içi boş bir yayılım evet, evet. sağlamıyor mu aslında? Tabii öyle hatta e, Twitter'da e, şu an rakamsal oranı hatırlamıyorum ama çok e, düşük yani neredeyse yüzde beşi. E, ...tweet %95'i retweet bir ortam var, evet. e, çok ciddi bir sorun bu, yani insanlar başkalarının fikirlerini retweet ederek e, iyi bir iş yapmış olduklarını zannediyorlar... ...ve ne yazık ki e, bir bütün yeni medyada da bir, e, ne diyelim, bir sosyal yaşam var, İnsanlar da burada kendilerine yer bulmak istiyorlar, edinmek istiyorlar, e, olumsuz yanı şu... Anlık bir şey ve insanlar bazen kontrol mekanizmalarını kendi iç kontrol mekanizmalarını hayata geçirmeden işte retweet ediyorlar. Facebook'ta beğenip evet. paylaşabiliyorlar. Başka sosyal medya kanallarında da keza böyle. Hani Akıl süzgecinden geçmeden çok hızlı paylaşıp ne yaptıklarının farkına varmayabiliyorlar. Bu yüzden lütfen hani herkes evet. için söylüyorum. Bir, bir durum bir düşünün ne var orada katılıyor musunuz gerçekten ondan sonra o toplamın içine girmeye bakın demek gerekiyor mutlaka. Gerçekten sanal dünyanın yarattığı bu da başka bir alem galiba hı hı, evet, herkes evet. kendisi için başka bir kimlik yaratmak istiyor ve aslında başkalarının fikirleri üzerinden yani biraz da içi boş örgütlenmelerin de ve diğer söylemlerinde doğduğu başka bir alan diyebiliriz belki yeni medya alanı içinde. Hı hı. O zaman şimdi çok kısa bir müzik molası veriyoruz. Ardından tekrar buradayız. <Gülüyor> Evet tekrar balık gözündeyiz. 94.9 Açık Radyo'da İlden Dirini ile e, sohbet ediyoruz aslında. E, peki bu okur yorumları meselesinde bu editoryal müdahalenin eksikliği ile ilgili neler söyleyebiliriz? Çünkü bu da basın mensuplarının bir taraftan da gerçekten farkındalık seviyesinin düşük olmasıyla da alakalı. O herhalde bizim camianın kanayan yarası. Evet. Çok e, hani sadece nefret söylemi konusunda değil... ...kadın odaklı... ...yani hak haberciliği konusunda zaten çok ciddi bir sıkıntı var. Hani ana akım medya konusunda tartışabileceğimiz çok şey var. Ana akım medyaya geçtim... ...alternatif medya bakımından da ne yazık ki sıkıntılar var. Çünkü e, hem nefret söylemi hem bunda birlikte... Hakların gaspı öyle bir yerleşiyor ki bizlere daha önceki programlarda da konuşmuşsunuzdur mutlaka çok doğal geliyor her şey evet. bir de söz konusu internet olunca e, gerçekten çok daha kontrolsüz davranılabileceği düşünülüyor örneğin e, basın etik ilkelerinden bahsederiz olması gereken şeylerdir yazılı basında dikkat ediyorlar. Daha evet. fazla dikkat ediyorlar ama söz konusu internet olunca aynı haberi ben internet baskısından internetten okuduğumda felaket e, hani hem etik ilkeleri asla uymayacak hem e, çok rahatlıkla sarf edilen çok fazla sözle karşılaşıyorum. Bizim aslında en çok dikkat çektiğimiz şey de bu. Öncelikle bizim eğitilmemiz lazım. Yeni medya e, unsurlarının bileşenlerinin gazetecilerin eğitilmesi lazım. E, ne yazık ki bu konuda... Nefret söyleminin konuşulduğu bir programdayız. Hem hak haberciliği konusunda hem de nefret söylemi gibi bir alanda eğitimler yok. İletişim fakültelerinde de yok evet, bildiğim evet. kadarıyla. Çok ciddi bir eksiklik. Yanı sıra o kadar güncellenen bir alan ki sürekli güncellenen eğitimler yapmak zorundasınız. Bir taraftan da bu yeni medya düzeni dediğimiz şeyle beraber bir araya gelince hakikaten her şey çok fazla karışıyor. Bence gazeteciler de daha çok fazla farkında değiller. Biliyorlar evet çok önemli. Herkes farkında yeni medya dediğin Hı -hı. şeyin çok önemli olduğunun ama nelere yol açabileceğinin çok farkında değil. Aslında biraz önce bahsettiğin o internetteki baskının tamamen başka olmasının sebebi de belki de böyle bir yerden kaynaklanıyor. İnsanların ellerinde ki gücün aslında çok da farkında olmamasından hmm. ve onu başka yönlerde de kullanıyor olmasından. Aslında niye uyanamıyor Türkiye medyası bilmiyorum hani uyanmak mı istemiyor onu da bilmiyorum. Çünkü biz şunları yaşadık Tophane'de linç edildi evet. sanatçılar. Galeriler basıldı ve bunlar e, haberlere yapılan yorumlarda ve işte Facebook benzeri yerlerde örgütlenen şeylerdi. Olay olduktan sonra çıkıp aha Facebook'ta örgütlenmişler demek habercilik değil ya da haberi yaptıktan sonra e, dönüp haberine bakmamakta doğru olan bir şey değil. Veya keza ne yazık ki linç olayları yaşandı bu ülkede. İşte Edirne'de yaşandı, Hatay'da yaşandı, başka yerlerde de yaşandı. İncelediğimiz haberlerde öyle yorumlar vardı ki işte Edirne'de gençler linç edilmişti. Aferin işte Edirnelilere ben de bundan sonra Edirneliyim. Ee, yaşasın Edirneliler gibi yorumlar. Çok daha kötüleri var. Ben yaymamak adına söylemiyorum. Hmm. Bunlar geçiyor editörlerin onayından. Ama bu bir teşvik. Suça teşvik. Hmm. Linç bir suçtur. Ee, ve çok rahatlıkla da geçebiliyor hmm. ama. Bu tamamen bakış açısıyla ve galiba çok da farkında olmamalarından kaynaklı. Hı hı hı. Ve gerçekten buna çözüm önerisi olarak söyleyebileceğimiz yegane şey sanırım eğitim. Yani ben iletişim fakültesinde okudum, hala okuyorum. Ve dört yıl boyunca sanırım hiçbir hocamla çok fazla konuşmadım nefret suçları, nefret söylemi üzerine. Ve gazetecilik eğitimi alıyorum ben. ya Bunun tartışılmadığı bir yerden geliyorsa eğer sen bunu farkında olmazsın zaten. Aynen öyle. Bu başka bir problem. Peki çocuklar. E, çok kısa başka bir konuya geçeceğiz aslında. Hı -hı. Alternatif Bilişim Derneği'nden de belki bahsedebiliriz neler yapıyor. Belki başka bir programada konuk alırız tekrar. Seviniriz. Ya biz aslında hem internet sansürüyle bir araya geldik. Ardından da nefret söylemiyle bir araya gel gelen bir oluşumduk. Sonra dernek olduk. Baktık işin çapı biraz büyüyor dernek olalım dedik. Hem internet sansürüne karşı öncelikle paneller düzenledik. İşte eylemler, herkesin takip ettiği şeyler var. Bütün o süreçlerin içerisindeydik. Hem 56-51'e karşı hem de filtrelere karşı 22 Kasım'da hayatımıza dahil olacak filtrelere karşı çalışmalar yaptık. İlk yaptığımız panellerden biri bu kitabın ilk tohumların atıldığı yerdi. O da nefret söylemiyle ilgili İstanbul'da bir panel düzenledik ve gördük ki yeni medyada nefret söylemi üzerine gerçekten insanların çok farkındalıkları yok. Evet. Ee, daha sonra bununla ilgili çok fazla yerde paneller düzenledik. İşte kitap çıkardık... ...stikerler çıkarttık, işte küçük broşürler çıkarttık ki bunların e, farkındalığı biraz daha yaratılsın diye... ...hani dernek çok kapsamlı alanlarda çalışma yürütüyor. Evet, e, en evet. temel söyleyebileceğim şeyler bunlar ama özgür yazılımdan... E, ...işte internette hak ve özgürlüklere kadar, anayasada haklara kadar çalışmalarda yürütüyoruz. Evet... İyi ki var o yüzden. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aslında bir taraftan da bu kadar e, az insan olduğumuzu şeylerde görüyorum ben böyle. Nefret söylemiyle ilgili bütün toplantılar, konferanslar, buluşmalar bir araya geliyoruz. Aa merhaba, aa merhaba hepimiz aynı <gülüyor> tanıyoruz birbirimizi daha önceki yerlerden ama sanırım bu zaten böyle bir şey. Yeni medya düzeni, yeni bir sistem ve hepimiz alışmaya çalışıyoruz. Aslında panellerin dışında insanlar tartışıyor ya sosyal medya. ...da tartışılıyor. O mecrada da tartışılıyor. İnsanlar birbirlerini uyarıyorlar. O bakımdan iyi bir şey. Hani insanların evet, evet. ayık ve uyanık olması, farkında olması çok önemli. Ee, toparlayacağız. Hep söylüyoruz hem medya profesyonellerine hem de bizlerin yani sosyal medya kullanıcılarının gerçekten durup düşünmeye ihtiyaçları var. Farkında olmaya ihtiyaçları var. Ve e, söylediğin üzere bunları bir yerlere bildirmeye de ihtiyaç var. Bu bir gazete ise uyarmaya ihtiyaç evet. var. Bu bir e, işte sosyal medyada arkadaşınsa arkadaşın da uyarmaya ihtiyaç var. Bunların yapılması, izlemelerin, raporlamaların yapılması, farkındalığın yaratılması bakımından da gerçekten önemli. E, ve internet büyük bir güç bir araya geldiğimiz büyük bir güç. Bu bakımdan hani topluca farkındalık yaratmak için de çok güzel bir mecra. Evet. Ee, bugün programda Balık Gözü'nde okur yorumlarından yola çıkarak nefret söylemini konuştuk İlden Dirin'iyle. Ee, Özgür Radyo'da yaptık kaydı Özlem vardı teknik masada. Çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için ayrıca beni de misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu konunun çokça konuşulması gerektiğini düşünüyoruz çünkü. Evet. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.